Blackletter Türkiye. Türkiye kötü, kötü günler sizi, sizi bekliyor. bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. Perişan, perişan FM perişan, perişan FM. FM Türkiye Radyo'dan Türkiye, Radyolar. Türkiye Radyolar. Perişan, perişan FM efendim. Perisan FM'e ulaşmak için Perisan FM et Dünya Perisan FM et Dünya Perisan FM et Dünya Perisan FM et Dünya Komtere <gülüyor>